Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler. Öyle. Allah bunlardan razı olsun. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım. Ekmeğini yedim. Tek teselliğim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği... 68. Bölüm Uhud Savaşı'nda verilen şehitlerin acıları çok tazeydi. Şehrin her yerinde ya bir şehit ya da gazi yakını vardı. Müslümanlar birbirlerini yalnız bırakmıyor, kendini biraz daha iyi hisseden herkes daha zor durumdakilerin yardımına koşuyordu. Yaralıların çokluğundan neredeyse pazar yeri işlemez hale gelmişti. Hanımlar ellerinden geldiği kadar yemek hazırlayıp şehit ve gazi ailelerinin evlerine götürüyorlardı. Bu arada da savaşta olan bitenler konuşuluyordu. Hanımların en çok ziyaret ettiği isim Uhud gazisi Ümmü Umare Nesibe Hatun'du. Birkaç hanım onun yanına gelmiş Uhud'u onun dilinden dinlemek istemişlerdi. Nesibe peygamberimizin yanı başında kılıç sallamışsın Hatta peygamberimiz savaşın en kızıştığı anda sağa döndüğümde nesibeyi soluma döndüğümde yine nesibeyi görüyordum demiş Nasıl oldu da savaşa girdin anlatır mısın? Peygamber efendimiz kadınların savaşa gelmemesini sıkı sıkı tembihlemişti Sen nasıl oldu da çarpışmanın içine girdin? Evet bu yasaktan ötürü orduyla birlikte Uhud'a gidememiştim Oğullarımı ve eşimi dualarla uğurladım Ama o gece gözüme hiç uyku girmedi Sabaha zor ettim Savaşamasam bile yaralılara bir faydam olur diye yola çıktım Taşıyabildiğim kadar su, sargı bezi aldım yanıma Bir de kılıcımla yayıma Yolda Ümmü ile karşılaştık O da aynı niyetle yola düşmüş Birlikte Uhud'a doğru ilerlemeye başladık Derken yanımıza Müzeyneli iki genç geldi Nereye gittiğimizi sordular Söyledik Meğer onlar da yeni Müslüman olup Medine'ye peygamberimizi görmeye gelmiş Savaş haberini alınca onu yalnız bırakmamak için yola çıkmışlar Dördümüz savaş meydanına vardık Savaş başlamıştı Onlar hemen Resulullah'a selamlayıp çarpışmaya başladı Biz de Ümmü Süleym'le cephenin gerisinde yaralananların tedavisiyle ilgilenmeye başladık Gün iyice yükselmişti Savaşı biz kazanıyor gibiydik Bulunduğum tepeden Müslümanların müşrikleri dağıttığını görebiliyordum. Böyle devam ederse kısa sürede zafer bizim olacaktı. Arkamızı Uhud Dağı'na vermiştik. Okçuların bulunduğu bir tepe vardı. Orada bulunan askerler Müslümanların güvenliğini sağlıyor. Arkadan herhangi bir baskın yemelerine engel oluyorlardı. Abdullah bin Cübeyr de oradaymış. Abdullah sizin yakın akrabanızdı değil mi? Başınız sağ olsun.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 Müslümanlar dağılmaya başladı İşte o zaman yerimde duramadım Kılıcımı ve ok çantamı yanıma alarak Savaş meydanına indim Resulullah'ın yanına gittim Evet Müslümanlar dağılmaya başlamıştı Elimdeki okları bitene kadar kullandım Oğullarım ve eşim de yanımdaydı Şemmas ve Musa abd İkisi de Rabbine kavuştu Allah onlardan razı olsun Amin, Amin.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 Resulullah'ın yanında on kişi bile kalmamıştı Bir ara Resulullah benim yanımda kalkan bulunmadığını gördü Yanında kalkan bulunanlardan birine Ey kalkan sahibi kalkanını çarpışana bırak dedi Bırakınca onu Resulullah aldı Ben de Resulullah'tan alıp onunla korundum Atlıların aramıza girmesiyle çok kayıp verdik Aralarından biri elinde kılıcıyla üstüme doğru gelirken işte bu kalkanda korundum Onun atının arka ayaklarına kılıçla vurunca hayvan yere yıkıldı tabi Bu esnada peygamberimiz ey Ümmü Ümare'nin oğlu Annene annene yardım et diyerek oğlum Abdullah'a seslendi Abdullah da bu çarpışmada sol kolundan yaralandı Yarasını elime geçen bir parça bezle sardım Kalk yavrucum, müşriklerle çarpış dediğimde Resulullah Efendimiz bana dönüp Ey Ümmü Ümare senin katlandığın dayanabildiğin şeye herkes katlanabilir mi dayanabilir mi dedi Halbuki benim dayanamayacağım tek şey Resulullah'a bir şey olmasıydı Ne büyük bir nasip canınla peygamberimize siper olma fırsatını yakalamışsın Hamdü senalar olsun bin canım olsa Hepsini tek tek uğruna feda ederim Sözünü kestim kusura bakma Savaşı anlatıyordun <gülüyor> Önemli değil Adamın biri üstünde kat kat sarı Başında miğferi Atını deli gibi sürüyor Ve nerede Muhammed O yaşarsa ben yaşamayayım Diye naralar atıyordu Sonradan öğrendim ki Adı İbni Kamiye'ymiş Önce ben çıktım karşısına Ama başa demeyeceğim kadar güçlüydü İndirdiği kılıç darbesiyle Omzumda gördüğünüz şu yara açıldı oh, Çok derin bir yara O sırada Canavliyle ve Resulullah'a bir şey olacak Endişesiyle Müslümanları yardıma çağırıyordum Savaşta en çok korktuğum zaman işte bu andı Benden sonra karşısına Musab çıktı İbni Kamiye Bir kılıç darbesiyle onun sağ kolunu kopardı Sonra ikinci bir darbeyle de Sol kolunu Musab dizlerinin üzerine çöküp kaldı Ve bir daha da kalkamadı Sühanallah İnna lillahi ve inna ileyhi raciyum Allah bilir ama İbni Kamiye Musab'ı öldürdüğünde onu peygamberimiz sanmıştı Çünkü biz yerde aldığımız yaraların acısıyla kıvranırken Muhammed'i öldürdüm diyen aralar atarak uzaklaştı oradan Ancak o gidince peygamberimizi korumak için Uhud dağı eteklerine çekebildik Neredeyse Resulullah'a ulaşacaklarmış Allah muhafaza eylesin Amin Başka neler oldu? Allah onu bize bağışladı Savaşın kızıştığı anlardan biriydi Resulullah kim bizim için Allah yolunda canını feda eder diye sorduğu zaman Ziyad bin Seken ensardan beş kişiyle birlikte ayağa kalktı Beşi de kanlarının son damlasına kadar savaştılar Dördü şehit oldu Ziyad bin Seken de ağır bir şekilde yaralanmıştı Peygamberimiz onu bana yaklaştırınız dedi Yaklaştırdılar Resulullah bacağını onun başına yastık yaptı Ve son nefesini verene kadar hareketsizce öylece tuttu İbni Seken peygamberimizin mübarek yüzünü seyrederek ruhunu teslim etti Peygamberimizin dizinde şehadet etmek. Kime nasip olur ki bu Allah cennetinde ağırlasın tüm şehitlerimizi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 Dişlerinden birkaçı kırılmış ve müşriklerin kazdığı bir çukura düşmüştü Yürümekte zorlanıyordu Onu gizlice bir mağaraya götürdük Peki Müslümanlar nasıl toplandılar? Uhud'un en çetin anıydı Pek çoğunun elinden kılıcı düşmüş Resulullah öldüyse bizim yaşamamızın ne anlamı var diye savaşı bırakmışlardı Ya Rabbi ne zor bir imtihan Böyle bir haber karşısında ne yapılabilir ki? Bu esnada kalabalığın arasından saat bin Rebi'nin sesini duyduk. Ya Rabbi, ben Muhammed'in Rabbi tarafından verilen elçilik ve tebliğ vazifesini yerine getirdiğine ve senin dinin uğrunda da çarpıştığına şehadet ederim. Şayet Muhammed öldürülmüşse, hiç şüphesiz Allah diridir ve ölümsüzdür diyerek çarpışmaya girişti. Enes bin Nader da diğer taraftan, Ey Müslümanlar eğer Muhammed öldürülmüşse Muhammed'in Rabbi de öldürülmedi ya Muhammed'in çarpıştığı dava orunda siz de çarpışınız Allah'ım şu Müslümanların yapmış oldukları şeylerden dolayı senden af ve özür dilerim Şu müşriklerin Resulullah'a karşı işledikleri şeylerin şerrinden de sana sığınırım diyerek kılıcını sıyırıp çarpışmaya girişti Muhacir ve Ensardan bazıları duydukları yüzünden bulundukları yere çöküp kalmışlardı. Onların savaşmadıklarını görünce Enes sizi böyle oturtan nedir diye sordu. Resulullah şehit edilmiş dediler. Enes bin Nadir Resulullah şehit edildiyse hiç şüphesiz Allah haydır. Resulullah'tan sonra siz sağ kalıp da ne yapacaksınız kalkın. Siz de Resulullah'ın can verdiği dava uğrunda can verin dedi. Sonra düşmana doğru yöneldi. Onların bu tavırları Müslümanları kendine getirdi. Saat'la Enes de bu esnada şehit düştü o zaman. Evet. İkisi de kahramanca savaştılar ve şehadete yürüdüler. Allah makamlarını yücelsin. Amin. Peki Nesibe, en zor zamanlarında peygamberimizin yanında olma şerefine eriştin. Sana özel bir duası var mıydı? <gülüyor> Hamdolsun. Birkaç kez duasını almak nasip oldu. Oğlum kolundan yaralandıktan kısa bir süre sonra ben de omzumdan yaralanmıştım Birbirimizin yaralarını sararken ailemize dualar etti Ben de dayanamayıp Ya Resulallah allah Teala'ya dua etti Cennette sana komşu olalım dedim Peygamberimiz Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua etti O kadar mutlu oldum ki anlatamam Bu bana kafidir Artık dünyada ne musibet gelirse gelsin Hiç ehemmiyeti yok dedim Maşallah Bundan güzel müjde mi olur? En güzel duayı almışsın ah, Keşke biz de bu büyük nimete nail olabilseydik Allah kazanızı mübarek etsin Senden ve seninle birlikte çarpışanlardan razı olsun Benim yerimde hanginiz olsaydınız aynını yapardınız Allah'ın Resulünden daha kıymetli bir şey var mı bizim için?